Ayasofya destanı O gün yeni bir çağın başladığı bir gündü Gazilere bir bayram, şehitlere düğündü O gün irfan selleri kuşatmıştı her yanı Bir ezanla başladı Ayasofya destanı Resulullah Ravza'dan duydu ezan sesini Kutluyordu melekler Fatih'in secdesini O ne güzel kumandan Diyordu dağlar taşlar Eğiliyordu o gün Allah'a bütün başlar Manevi doruklarda O gün bir şölen vardı Evliyanın ruhları Bütün semayı sardı Kubbede savrulurken Ayetlerin harmanı Ayasofya İlk defa dinledi bu fermanı Selamlar geliyordu Eyyub el-Ensari'den Müjdeler yağıyordu o Rızaibari'den. bariden Bedir'den ilham aldı o gün İslam neferi Meleklere yazdırdı bu mübarek seferi O gün binlerce yıllık putlar devriliyordu Bizans'ın batıl yüzü Hakk'a çevriliyordu. O gün baştan yazıldı nice insan hakları, gönderlere çekildi adalet bayrakları. Özgürlüğü İslam'a emanetti her canın, gülüyordu çehresi o gün Ayasofya'nın. Mahfiret sanakları kubbeden taşıyordu Ayasofya, Kur'an'la vuslatı yaşıyordu. Sarsıyordu gökleri tekbirlerin sedası, Arşa kadar yükseldi şükürlerin edası. O gün ehli cehalet faziletle barıştı, Gönüller merhametin zirvesinde yarıştı. O gün iman erleri masivadan geçerek, Ayasofya namustur dediler and içerek, Dünya şunu bilsin ki, Fatihler yaşadıkça, Bu destan yaşayacak, görünüyor açıkça, Dünya şunu bilsin ki, Fatihler yaşadıkça, Bu destan yaşayacak, görünüyor açıkça,